602. Konu, Hazreti Ömer'in Firuz Eddeylemi ile Kureyşli bir genç arasında geçenleri tatlıya bağlaması. Hazreti Ömer, Firuz Eddeylemi'ye şu mektubu yazdı. Duyduğuma göre halis ekmekle bal yemek seni her şeyden fazla meşgul etmekteymiş. Bu mektubum eline ulaştığında Medine'ye gel, Allah'ın bereketi üzerine olsun, Allah yolunda savaş, bu emir üzerine Firuz, Medine'ye geldi. Huzuruna girebilmek için Hazreti Ömer'den izin istedi. Bu sırada daha önce girmek isteyen Kureyşli bir genç onu kapıda sıkıştırdı. Firuz da elini kaldırarak onun burnuna bir yumruk indirdi. Kureyşli genç kanlar içerisinde Hazreti Ömer'in yanına girdi. Hazreti Ömer bunu kimin yaptığını sordu. O da, Firuz yaptı. Kendisi de şu anda kapıdadır, dedi. Hazreti Ömer, girmesi için Firuz'a izin verdi. İçeri girdiğinde ona, ey Firuz, nedir bu, bu genci niçin dövdün, diye sordu. O da şunları söyledi. Ey müminlerin emiri, biz yakın zamana kadar saltanatı elimizde bulunduruyor ve halktan itaat ve saygı görüyorduk, sen mektup yazarak beni huzuruna çağırdın, o ise çağrılmamıştır, girmem için bana izin verdin, o ise izin almaksızın ve beni tepeleyerek girmeye kalkıştı, İşte bu suretle de sana haber verilen hadise cereyan etti, dedi, Hazreti Ömer de, sana kısas gerekiyor, dedi, Firuz, bu, yapılması zorunlu bir şey midir, diye sordu, Hazreti Ömer, evet, bu zorunlu bir şeydir, dedi. O zaman Firuz dizüstü yere çöktü ve gençten kısas yapmasını istedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer gence, ey genç, biraz bekle, Hazreti Peygamber'in bu zat hakkında buyurmuş olduğunu dinlemeden kısas yapma. Hazreti Peygamber bir sabah bizlere şöyle buyurmuştur. Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Esved el-Ansi bu gece öldürüldü. Onu Allah'ın salih kullarından Firuz deylemi öldürdü. Acaba bunları duyduktan sonra da ondan kısas almak ister misin, dedi. Genç de, hayır, Hazreti Peygamber'in bu sözlerini duyduktan sonra ben de onu affediyorum, dedi. Firuz, Hazreti Ömer'e, onun affetmesi beni bu günahtan kurtarır mı, çünkü ben ona vurduğumu ikrar ettim. O da, sıkıştırılmaksızın beni affetti, diye sordu. Hazreti Ömer de, evet bu seni günahtan kurtarır, buyurdu. Bunun üzerine Firuz, ben de seni şahit tutarak kılıcını, atımı ve malımdan da 30 bin dirhemi bu gence veriyorum, dedi. Hazreti Ömer de gence dönerek, ey Kureyşli kardeş, işte görüyorsun ya, sen onu Allah için affettin, Allah Teala da sana sevabının yanı sıra birçokla dünya malı ihsan etti, dedi.